Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna yavrucuğum bizimle beraber sen de bin inkarcılarla birlikte olma diye seslendi.